kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli hazirun, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 22. ayeti kerimesinde kaldık. Hatta önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere hepimizin bildiği ayeti kerime olan inneddinu indallahil islam Allah katında Allah nazarında tek geçerli din İslam'dır. Bunun mahiyetini konuşmuştuk. İnneddinu indallahil islam demek yeryüzünde Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde sadece Allah Subhanahu ve Taala'nın sözünün geçmesi demektir. Ve bunun için ortaya bir mücadele koymak gerektiğini konuşmuştuk. Ve 21. ayet-i kerimede ise son olarak hatırlayınız kerim kardeşler. Bir sünnetullah'tan Allah subhanahu ve teala'nın işleyen yasasından konuştuk. Hatırladınız değil mi? Hani Allah azze ve celle'nin peygamberlerini ve Allah azze ve celle'nin peygamberlerinin üstlendiği vazifeyi üstlenenleri kafirler, Allah düşmanları öldürürler. Bu ayeti kerimeyi konuşmuştuk ki en nihayetinde bu bir sünnetullah'tır. Bu alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin işleyen bir yasasıdır. Kim ki kulları kula kul olmaktan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye kulluğa davet ederse buna mukabil bedel ödemeye hazır olmalıdır demiştik. Bunu konuşmuştuk ve bugün inşallahı rahmen kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli kardeşler. Ben izniniz olursa müsaadenizle ayet-i kerimelerin mealini okumak istiyorum. Ve ardından da kaldığımız yerden nasibimiz olan bu gecenin azığını da almaya çalışacağız inşallah. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 22. ayet-i kerimeden 25. ayet-i kerimeye mealen şöyle buyuruyor dostlar. Estaizu billah. İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir onların hiçbir yardımcısı da yoktur buyuruyor Allah. 23. ayet-i kerimede Resulüm, kendilerine kitaptan bir pay verilenleri, Yahudileri görmez misin ki aralarında hükmetmesi için, Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da, sonra içlerinden bir grup cayarak geri dönüyorlar. Onların bu tutumları, bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır, demelerinin bir sonucudur. Onların vaktiyle uyurdukları şeyler de, dinleri hakkında kendilerine yanıtmıştır. Fakat onları gelmesinden şüphe edilmeyen bir gün için topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese kazandığı şeyler tas tamam ödendiği zaman halleri nice olur. Şimdi kıymetli kardeşler eğer 22. ayet-i kerimeye baktıysanız dinlediğiniz üzere Allah subhanahu ve teala işte onların hem dünyada hem de ukbada amelleri boş olmuştur buyuruyor. Hıbıtat amaluhum fid Onların dünyada da ukhvada da amelleri iflastır diyor Allah. Şimdi bilmek lazım. Hatırlayınız 21. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın peygamberlerini ve peygamberin ashabı olan, dostları olan, adaleti ve hakkı ayakta tutmaya çalışan o muvahhid Müslümanları da öldürür diyordu Allah. İşte o ayet-i kerimenin ardından Allah Azza ve Celle diyor ki, böyle yapanların dünyada da, ukbada da amelleri boştur. Şimdi kıymetli kardeşler, geçtiğimiz haftayı şöyle anımsayın, istirham ediyorum. 21. ayet-i kerimeyi konuşurken bir sünnetullah'tan bahsetmiştik. Neydi o? Allah Azza ve Celle'nin dinini hayata ikame etmeye çalışan, kulları kula kul olmaktan Rahman'a kulla davet eden peygamberler, ve aynı vazifeyi üstlenen Müslümanlar peygamberin ashabı dostları, kardeşleri aynı sıkıntıya aynı bedele düşer kalacaklardır demiştik bu bir varyantı bugün inşallahı rahmen, 22. ayeti kerime 21. ayeti kerimenin bir yönünü de kapsadığı için bugün 21. ayeti kerimeden meseleyi ele almak istiyorum farklı bir varyantıyla Farklı bir vechiyle inşallah eğer müsaadeniz olursa. Şimdi 21. ayeti kerime dikkat buyurun dostlar. Allah azza ve celle'nin peygamberlerini ve adaleti ve hakkı ayakta tutmaya çalışanları o kafirler öldürürler diyor ayeti kerime. Bu ayeti kerime bizde neyi çağrıştırmalı? Bize azık olarak bu ayetin ikramı nedir? Eğer üzerine tefekkür edersek şudur kıymetli kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimeyle birlikte bize aslında kafirlerle alakalı olarak bir tabloyu resmediyor. Allah azze ve celle kafirlerin bizlerle alakalı olarak ne düşündüğünü anlatan bir ayeti kerimedir. Birazdan bir ayeti kerime daha paylaşacağım inşallah. Saf suresinde bu iki ayeti alt alta değerlendirdiğimiz vakit meselenin daha da iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Ama 21. ayet-i kerimeyi açtınız ya Ali İmran suresini. Tilavet ettiniz ya azı şu olsun. Allah Subhanahu ve teala Allah azza ve celle'nin dinini yeryüzüne ikame etmeye çalışan Allah azza ve celle'nin peygamberleri ve onunla aynı mücadeleyi verenlerle alakalı olarak kafirlerin düşündüklerini anlatıyor bu ayet-i kerimede. Aslında diyor ki ey kullarım kafirlerin sizinle alakalı düşündükleri bu ayeti kerimede gizlidir. Sen eğer ki Allah Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışıyorsan, kafir seni düşman bellemiştir diyor ayeti kerime. Allah Azza ve Celle kafirlerin bizle alakalı olan düşüncesini, başka bir manada tabloyu bu manada bizler için resmediyor. Kafirlerin İslam dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışanlara, Bakış açısının ne olduğunu anlatıyor bu ayeti kerime. İsterseniz daha da iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandığım Saf suresindeki şu ayeti kerimeyi paylaşmak istiyorum kıymetli kardeşler. Esnafadu billah. Hatta özür diliyorum. Saf suresindeki ayete sonra geleceğim. Kafirlerin bizle alakalı olan düşüncesini ifade eden başka bir ayeti kerimeyi önce zikredeyim sizlere. Esnafadu billah. İnnellezine keferu. يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فسينفقونها. Allahu Akbar ayet Ayeti Kerime'nin ihtişamına bakınız kardeşler اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سبيل الله. Allah düşmanları yani kafirler Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyenler İslam dinini inkar edenler İnsanları Allah azza ve celle'nin dininden alı koymak için harcama yaparlar mallarından diyor ayet. Allahu ekber. Kafirlerin derdi, işi, gücü, bütün gayretleri ve kayyeleri insanları Allah azza ve celle'nin dininden alı koymaktır. Diyor ki ayet-i kerime bunun için varlarını, yoklarını infak ederler. Harcarlar diyor ayet-i kerime. Bitse iyi dostlar. Fese yunfikûnehe. Harcamaya da devam edecekler diyor Allah. Aslında bize bir manada tablo resmetmiyor mu Allah? Kafirlerin İslam'ı savunanlar, Allah Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne ikame etmeye çalışanlarla alakalı düşüncelerinin ne olduğunu anlatan bir ayet-i kerime değil midir dostlar? İnnellezîne keferû yunfikûne emwâlehum liyesuddu an sabilillah. Allah Azza ve Celle'nin yolundan insanlığı alıkoymak için harcama yaparlar. Mallarından harcama yaparlar diyor ayeti kerime. <fessizlik> Harcamaya da devam edecekler. Şimdi birleştirin 21. ayeti kerime ile istirham ediyorum. Harmonize edin kıymetli kardeşler. Allah Azza ve Celle'nin peygamberlerini... Ve Allah Azze ve Celle'nin peygamberinin üstlendiği davetin aynısını üstlenenleri katlederler diyor. Niye? Kafirler niye böyle bakıyor bize? Çünkü bizim derdimiz, tasamız muahhit müslümanlar olarak Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaktır. Allah bizi o günler görmeyi nasip etsin. Derdimiz o. Ama sonraki tilavet ettiğim ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? İnnel lezîne siz boş durmuyorsunuz ama Allah düşmanları da boş durmuyor. Onlar İslam'ın yeryüzüne tekrar hakim olmaması için varlarını yoklarını harcayacaklardır diyor Allah. Bu meselenin zihinlerden daha iyi anlaşılabileceğini ümit ederek birkaç tane rakamsal veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Vallahi bu bile vereceğim birkaç tane rakamsal bilgi bile kafirlerin bütün gayretlerini İslam'ı yok etmek için harcadıklarını anlatmaya yeter ve vallahi artar bile. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu vereceğim rakamlar kafirlerin İslam'dan haz etmediklerini anlatmaya yeter. İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını istemediklerini anlatmaya yeter ve artar bile samimiyetimle söylüyorum. Bilmiyorum içinizde bileniniz var mı dostlar ama kafir Amerika'nın Irak'ın işgalinde İslam'ın orada tekrar nüvelenmemesi için can bulmaması için İslam'a darbe indirmek için Müslümanları katletmek ve katliam gerçekleştirebilmesi için harcadığınız miktarın ne olduğunu özür diliyorum harcadığı miktarın ne olduğunu biliyor musunuz? Amerika'nın sadece Irak'ın işgali için harcadığı tutar 800 milyar dolar kaç dedim milyar dedim değil mi dilim sürçmedi de onu ifade etmek için tekrar ediyorum sürçü mikrofonda falan bulunmadı ha 800 milyar dolar sadece bir fiil Irak'ın işgali için harcamış ayette ne diyordu? Allah Azze ve Celle'nin dini yeryüzüne tekrar hakim olmasın diye Allah Azze ve düşmanları kafirler neleri var neleri yoksa harcarlar diyor Allah 800 milyar dolar. Kardeşiniz Abdullah söylerken zorlanıyor. Daha bitmedi. Irak ve İslam beldelerinin işgali. Ve şu anda Suriye'de buna dahildir ha. Tekrar İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını sağlayacak hilafetin can bulmaması için harcadığı yekün 4 trilyon dolar. Kaç dedim kardeşler? 4 trilyon. Yine ifade etmek isterim dilim sürçmedi ha. 4 trilyon dolar. Niye? Ha? Allah Azze ve Celle'nin düşmanları kafirler başta Amerika olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Keşmir'de ve Müslümanların beldelerinde yani senin bizim beldelerimizde kardeşler ne işi var? Vallahi onların tek bir derdi var. Onların arzuladıkları, murat ettikleri tek bir gayeleri var. O da Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah Azze ve Celle'nin sözü geçmesin. Yeryüzünde İslam'la hükmedilmesin. İzzetli olanlar Müslüman. Tabir yerindeyse tekrar zillette olanlar Müslümanlar olsun da onlar izzetli olmasın. Onların derdi bu. Ve ayet Allah Azze ve Celle'nin sözü haktır ve vaadi haktır. Allah sözünden dönücü değildir. Fil hakikada biz bugün kafirlerin servetler harcadığına şahit oluyor muyuz? Buyurun. Oluyor muyuz kardeşler? Vallahi oluyoruz. Onların tek bir derdi var kardeşler. Muhterem Hazirun, ekranları başında bizleri seyreden kardeşler. Allah'ın düşmanlarının, kafirlerin, başta Amerika olmak üzere batılıların tek bir derdi var. Allah Azza ve Celle'nin dini yeryüzüne hakim olmasın. Bunun için neler harcadıklarını birkaç tane rakamsal veri bile ifade ediyor mu? Vallahi ediyor. Ama onların derdi İslam'a düşmanlık yapmaktır. Müslümanlardan hiç haz etmezler ha. Güldüklerine falan bakmayın. Onların dertleri, işleri, güçleri, gayeleri Müslümanları katletmektir. İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını engellemektir. Vallahi onların işleri, güçleri bu. Onlar peygamberleri öldürdüler mi zamanında? Vallahi öldürdüler. Peygamberler gibi aynı İslam risaletinin, risalet davasının ucundan tutan muvahhidleri öldürdüler mi? Vallahi öldürdüler. Bugün öldürmeye devam ediyorlar mı? Vallahi de ediyorlar, billahi de ediyorlar. Onlar harcamaya devam edecekler diyor Allah. Vallahi onların bize nedenli düşmanlık beslediklerini anlatmak adına canlı bir örnek sizlerle paylaşayım. Köklü Değişim Dergisi'nin haber editörü, çok kıymetli kardeşim bana bir gün haber atmıştı. Ve haberi çok kıymetli bulduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Bunu anlatırken de istirham ediyorum zihninizde ve gönlünüzde şu canlansın. Allah'ın düşmanları, bize ne denli düşmanlık beslediklerini unutmayasınız. Bunu resmetmek adına paylaşıyorum. Bu tabloyu sizlerle paylaşmak adına Vallahi düşmanlıklarının zevyesine bakınız. Onların işleri, güçleri İslam'a darbe vurmak. İslam'ın yeryüzünde tekrar can bulmasın diye gayret göstermek. İşleri, güçleri bu. Biz bunu anlatıyoruz ama 21. ve 22. ayetin kombinasyonunu da anlatıyoruz ya. Allah hani resmediyor onlar peygamberleri de öldürürler. Peygamberler gibi adaleti ve hakkı ayakta tutmaya çalışanları da öldürürler. Vallahi buyurunuz. Biliyorsunuz Amerika'da yakında bir seçim olacak. Ve devlet başkanlığı seçimlerinde adaylardan bir tanesi malum Donald Trump. Bu adam canlı yayında kendi seçim propagandasını yaparken herkesin gözü önünde basın var. insanlar var. Ve malum şahıs zaten İslam düşmanı birisidir. Bütün kafirlerin olduğu gibi ama istirham ediyorum vallahi zahiren. Bakınız. Bu Donald Trump Seçim çalışmaları kampanyası yürütürken, Hazirunların arasından bir tanesi soru soruyor. Diyor ki, Başkan seçilirseniz, Müslümanlarla olan mücadelenizin keyfiyeti nasıl olacak? Müslümanlarla mücadeleniz nasıl olacak? Yöntemleri nelerdir? İslam'la nasıl mücadele edeceksiniz? Donald Trump'a, Yani başkan adayına, Seçim çalışması arefesinde esnasında, Sorulan soru, Yöneltilen sual bu şekilde dostlar. Donald Trump'ın verdiği cevap şu ha. İnşallah telaffuzunda da bir yanlışlık yapmam. Diyor ki gerekirse başa geldiğim zaman Müslümanların üzerinde waterboarding işkence yöntemini kullanacağım. Allahu akbar. Alenen basın var, halk var ve insanların gözü önünde bunu izhar ediyor. Diyor ki gerekirse, waterboarding işkence yöntemini Müslümanların üzerinde uygulamayı başlatacağım. Ne demek waterboarding? Islak bir havluyu yahut da mendili işkence yaptığı kişinin ağzına ve burnuna tıkamaktır. Ta ki nefes alması güçlesin. Sonra bir ara onu tekrar çeker, ıslatır ve tekrar koyar. Ta ki beynine oksijen gitmesin. Gitmeyince de beyni hasarlı olsun, sonra da salı versin. Aynen bunu söyledi. Dedi ki: "Başa gelirsem Müslümanların üzerinde waterboarding işkence yöntemini kullanmayı amaçlıyorum." Allahu ekber. İnnellezine kafarun yunfikun amwaluhum liyesuddu an sabilillah feseyunfikunha. Bu sözün sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onlar Allah azza ve celle'nin dininden alıkoymak için dini yeryüzüne tekrar hakim olmaması için varlarını, yoklarını ortaya koyarlar diyor Allah. Sadakallahul azim. Allah doğru söyledi mi? Amenna ve saddakna. Water boarding'i uygularım diyor ya seçim kampanyasında kimileri köprü vaat eder, su vaat eder, çeşme vaat eder, o da Müslümanları katletmeyi vaat ediyor. Allahu akbar. Şimdi 21. ayet-i kerime daha iyi anlaşıldı mı kıymetli kardeşler? Elhamdülillah. Şimdi, biz 21. ayet-i kerimenin bir varyantını geçtiğimiz hafta konuştuk. Peki bu hafta bu varyantını konuştuk. Yani Allah subhanahu ve teala kafirler iyi tanıyın diyor ayette. 22. ayet-i kerime de kıymetli kardeşler, ilginçtir. Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki, Dikkat edin lütfen. Habitat a'maluhum fiddunya vel ahira. Diyor ki Allah'ın peygamberlerini öldürmek isteyenler var ya öldürenler. Aynı peygamberler gibi peygamberlerin risalet davasının ucundan tutan o muvahhidleri öldürenler var ya o kafirler. Allah düşmanları İslam'ı yok etmenin derdiyle sabahlayan o kafirlerin hem dünyada hem de ukbada amelleri boştur diyor Allah. Müjdelal olsun bize. Ya Rabbi Alemin. Bunun açılımı şu. En nihayetinde onların yapmış oldukları bütün çalışmaların nihayetindeki sonucu iflas. Bu sevindirici elhamdülillah. Bunun başka bir açılımı da şu dostlar. Kazananın biz mağlup olanın yenilenenin de onlar olacağına haber veren bir ayet-i kerimedir elhamdülillah. Düşünün bir kıymetli kardeşler ticarette uğraşanlar var mı aramızda ziyadesiyle var değil mi bir düşünün sana sizin yapmış olduğunuz yatırımlara uzaktan birisi diyor ki ne kadar yatırım yaparsan yap en nihayetinde iflas edeceksin Allah bak. İşte Allah Azza ve celle kafirlerin hem dünyada hem de ukbadaki yatırımlarının bu manada iflas ettiğini haber veriyor bu yüreğimize bir manada su serpen bir ayet hemen kıymetli kardeşler ben bu ayeti kerimeyi az önce nasıl bir ayetle birleştirdim? Şimdi de bir ayetle birleştirmek istiyorum müsaadenizle. Allah Subhanahu ve Teala Saf Suresi'nde buyuruyor ki Esna'udu billah yuridu en li yutfi'u nurallahi bi'afwahihim vallahu mutim nuruhu walau karihal Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Az önce anlatmaya ve resmetmeye çalıştığımız tablonun ta kendisi değil mi? Evet. Onlar bütün ellerindeki imkanlarıyla Allah azza ve celle'nin nurunu söndürmeyi hedeflediler mi? Vallahi evet. Allah azza ve celle onlardan haber veriyor. Yuridun li yutfi'u Allahi bi afwahihim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu üflemek isterler. Söndürmek isterler. Nihayete erdirmek isterler mutim <gülüyor> Aha da bu sözün sahibi Allah'tır. O Allah ki sözünden ve vaadinden asla dönücü değildir. Kafirler kerih görse de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbim görmeyi nasip etsin bize. Peki o ayetle şimdi alt alta koyduk mu? 22. ayette diyor ya Allah habitat a'maluhum fi'd-dunya Onların ne kadar yatırımı varsa olsun hiç fark etmez. Dünyada da, ukbada da iflas. Ve Allah hemen diğer ayeti kerimede de diyor ki biz galip geleceğiz. Allah nurunu kafirler istemese de ikmal edecek. Peki, esas benim konuşmak istediğim noktaya gelelim. Bu bir hakikat mı? Evet elhamdülillah. Peki Kazananın biz, kaybedenin onların olduğunu bildiğimiz bir mücadelede bize sorumluluk var mı yok mu? Tabir yerindeyse Allah diyor ki en nihayetinde kazanan siz olacaksınız. İnşallahü Rahman, bi teala kaybeden onlar kazanan biz. Onların bütün yatırımlarını biz boşa çıkaracağız diyor Allah. Fi dunya ve'l-ahire. Gerek dünyada Gerekse ukbada ama bunu biliyor olmak bizim hiçbir sorumluluğumuzun olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Kazananın biz, kaybedenin onlar olduğunu bilmemize rağmen Allah azze ve celle'nin onların amellerinin boşa çıkacağını vaat etmesine rağmen bizim üzerimize sorumluluk var. Gereklilikleri yapmak durumundayız. Başka bir ifadeyle kıymetli kardeşler. Vallahi bizi bir şeyler rahatsız etmeli. Az önce girizgahta hatırlıyor musunuz? Buraya bağlayabilmek adına bir şeyleri sizlerle paylaştım. Irak'ta bugün cirit atan kim? Kim? Amerika. Kafirler. Bugün Suriye'de türlü türlü desiseleri hayata geçirmeye çalışan baş aktör kim? Amerika. Bugün... Suriye'deki Müslümanları ekmek kuyruğunda bir dilim ekmeği elde edebilmek için bekleyen Müslümanlara uçaklarıyla bombalar gönderen kim? Kafir Moskov. Yani İslam beldelerinde bugün kirli postallarıyla bizim beldelerimizi kirletenler kim? Kafirler. Peki Allah azam ve Celle diyor ki ne kadar yatırım yaparlarsa yapsınlar galip gelecek olan biziz diyor ya. Biz bu durumda nasıl olsa galip gelecek olan biziz. Nasıl olsa kazanacak olan biziz. Nihayetinde iflasa uğrayacak olanlar onlar deyip yerimizde oturduğumuz yerde çakıllık kalmayı mı gerektirir? Vallahi hayır. Bizi bir şeyler rahatsız etmeli. Kafirlerin... Allah düşmanlarının bizim beldelerimizi istila etmiş olmaları bizim uykularımızı kaçırmalıdır. En nihayetinde kazananın biz, kaybedenin de onlar olduğunu biliyor olmamıza rağmen bizi kafirlerin memleketlerimizi istilası rahatsız etmeli. Allah bundan razı değil her şeyden öte. Saudibilah ve la yec'al Allahu lil kafirin ala'l mu'minina sabila. Allah Müminlerin üzerine otoriter olsun diye kafirlere yol vermez. Buna haram kılmıştır Allah. Size bir şey sorabilir miyim muhterem Hazirun? Sorayım mı? Varsayın sizin evinize birisi geldi. Çat kapı girdi. Dedi ki evini istila ediyorum iki seneliğine. Bundan sonra senin değil benim sözüm geçecek. Ama merak etme ya iki sene sonra gideceğim dese. Taahhüt verse. Onun sizin evinizi istila etmesine müsaade eder misiniz? Kardeşler, niye? Gidecek ama en nihayetinde. Hayır. Canınızı korursunuz, malınızı, malınızı korursunuz, evladı güzeyinizi korursunuz, zevcenizi korursunuz. Size emanetleriniz neyse onları korursunuz. İki seneliğine değil beş dakikalığına da olsa o adamın sizin evinizde söz sahibi olmasına müsaade eder misiniz? Vallahi yetmezsiniz. Öyleyse bize sorumluluk var mı? Vallahi var. Bugün kafirler bizim beldelerimize arka bahçeleri gibi giriyorken bizim oturduğumuz yerden seyirci kalmamız vallahi de ve billahi de Allah'ın razı olduğu bir iş değildir. Allah memnun değildir. Hoşnut değildir. Evet biz biliyoruz ki nihayetinde galip gelecek olan biz. Mağlup olacak olan onlar olacak iznilla. ama bu sorumluluğumuzun olmadığı anlamına gelmez doğru mu kardeşler vallahi böyle tabir yerinde ise dağdan gelip bağdakini kovamazlar doğru mu kardeşler bu atasözünün nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz siz okudunuz mu hiç hikayesini ben anlatayım mı müsaade ederseniz dağdan gelip bağdakını kovamaz kafirlerin yaptığı bu değil mi kudüs bizim değil mi Irak bizim değil mi? Ha? Suriye bizim değil mi? Vallahi Keşmir bizim değil mi? Cezayir bizim değil mi? Vallahi o beldelerin hepsi bizim. Bizim malımız. Ümmetin malı. Ve hiç kimsenin ama hiç kimsenin gelip de arka bahçesindeki rahatlığında olduğu gibi benim malımı istila edemez. Rahatsızlık duymalı bir Müslüman ya. Dert edinmeli bir şeyleri. Vallahi bugün bizim belki Allah'ın düşmanları o kafirleri Memleketlerimizden kovmaya gücümüz yok Ama bilesiniz ki Müslümanlar Kerim kardeşler Ekranları başına bizleri seyreden kardeşler Bizim bir şeye gücümüz var O da bugün kafirlerle aynı masaya oturan Yöneticileri muhasebe etmek Buna gücümüz var mı Vallahi var Bunu yapmazsak Allah bizden bunun hesabını sorar Çünkü biz bugün kafirlere Müslümanların değerlerini, mukadderatlarını, mukaddesatlarını, 3-5 menfaate satan değil, böyle yöneticiler istemiyoruz. Biz, canından vazgeçmesini bilen, ama bir karış Filistin'den vazgeçmeyen yöneticiler istiyoruz. Öyleyse, madem ki biz bugün, kafir Amerika'yı, Batılıları, Moskovu, Beldelerimizden ve topraklarımızdan belki şu halde kovamıyoruz ama onların aynı masasında oturan, onlarla işbirliği yapan Müslümanların kanlarının akıtılmasına yarım kelime dahi olsa katkı sağlayan yöneticileri muhasebe etmeye gücümüz yeter. Vallahi biz bunu yapmasak Allah bunun hesabını bizden sorar. Sorar mı kardeşler? Vallahi sorar. Allah muhafaza eylesin, lakaddar Allah. Onlar dağdan gelip bağdakını kovdular. Peki bugün bizden, bize ait olan şeyleri alma gayreti içerisinde olan o kafirlerle stratejik işbirliği yapan, dostluk yapan, ne bileyim ekonomik işbirliği yapan yöneticiler muhasebe etmek bizim işimiz. Onlara karşı eğilmeyeceğiz. Onlara karşı hakkı aykıracağız. Diyeceğiz ki bizim beldelerimizdeki üslerden Müslüman kardeşlerimizi bombalamak için uçağı kaldıran Amerika'ya yer yok. Kovacaksınız onları bizim üslerimizden. Yer vermeyeceksiniz onlara bizim memleketlerimizden. Vallahi en azından bunu demek lazım. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesabımızın kolay olmasını istiyorsak bu muhasebeyi yapacağız. Zalimler karşısında hakkı söyleyeceğiz. Afdal cihadu kelimetun hakkuninde sultanın ceir. Zalim sultan karşısında hakkı söylemektir. En efdal cihad. Vallahi bunu yapmazsak Allah hesabımız kolay olmaz. Dağdan gelip bağdakini kovanlara müsaade etmeyeceğiz. Onlarla işbirliği yapan yöneticilerin yakalarından silkeleyeceğiz. Diyeceğiz ki ittakullah. Allah'tan korkun. Müslümanların beldelerini, mukadderatlarını, mukaddesatlarını az bir menfaate mukabil satmayın. Diyeceğiz ki hesabımız yavmul kıyamete kolay olsun. Tamam inşallah kardeşler. Dağdan gelip bağdakini kovmanın hikayesi şöyleymiş. Adam bir tanesinin çok geniş bir bahçesi varmış bağı. Demiş ki buraya bu sene üzüm, üzüm ekeceğim. Asma üzümler var ya ondan ekeceğim diye karar vermiş. Tabi biraz harabeye dönmüş ya ayrık otları deriz ya doğru mu ayrık otlarını temizlemeye başlamış bahçeyle toprakla uğraşanlar bilir o ayrık otlarını demiş temizleyeyim ondan sonra güzelce bir üzüm asması dikeyim ekeyim ondan sonra demiş inşallah bağ olur tamam mı tamam hepsini ayrık otlara çok uğraşmış ama çok gayret etmiş yani hakikaten emek sarf etmiş otları işte kestiklerine dışarı atmış bağın dışarısına atmış bir tane küçük bir ayrık otu tam gitmek üzereyken dikkatini çekmiş. Ya demiş küçücük bir şey ya ne olacak bundan demiş ya. Hiç önemsememiş, dikmiş üzümlerini. Tabi hasat zamanı bir geldiyse üzümlerin üzeri tamamen ayrık otlarıyla kaplı. Aman Allah. Adam perişan. Düşünebiliyor musunuz? Üzüm hasat almaya geliyor ayrık otlarıyla dolmuş bağı. Hemen eleman çağırmış. Fazladan para vermiş. Demiş ki hemen şu ayrık otlarını tutmuş temizleyelim toplayalım bir taraftan böyle ayrık otlarını toplarken temizlerken bir taraftan da ayrık otuyla konuşuyormuş bizimki mırıldanıyormuş demiş ki ayrık otu ayrık otu yok öyle yağma demiş ki ben buraya ne emekler verdim bura benim demiş ki bir gittim bir geldim ki burayı sahiplenmişsin neyime mal olursa olsun canıma da mal olsa seni söküp atacağım dağdan gelip de demiş öyle üzümlerimi bağımdan kovmak yok demiş bu hikaye nasıl bu? Vallahi bugün kafirlerini yapmaya çalıştık da bu değil mi? Vallahi bu. Bu beldeler kimin? Bizim. Peki bu beldeleri istila etmeye çalışan kim? Onlar. Biz de diyeceğiz ki bu adam gibi neyime mal olursa olsun benim bağımı elde etmeni sana müsaade etmeyeceğim. Allah bize bu anlayışı ikram etsin dostlar. Şimdi ben size... Birkaç menfaat uğrunda müminlerin mukadderatlarını satmayan yöneticilerden örnek vermek istiyorum. Ki mevzu daha iyi anlaşılsın. Bizim bir şeylerden rahatsız olmamız gerektiğini bize hatırlatsın. Yahut başımızdaki yöneticileri muhasebe etmemiz gerektiğini hatırlatsın. En nihayetinde böyle raşit halifelerin olması için azimlerimizi bileylememize bu örnekler vesile olsun inşallah. Abdülhamid rahimehullah. Vallahi bizim memleketlerimizi istila etmek istediler. Bir karış toprak almak istediler. Vallahi buyurun bakınız Abdülhamid'in cevabı ne oldu. Hepinizin bildiği bir örnek. Doktor Hertzell'in kendisiyle yapmış olduğu görüşme, daha doğrusu iletmiş olduğu talep. Abdülhamid rahimehullah işte müminlerin, Müslümanların arkasında korunduğu ve savaştığı kalkanı Böyle tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemel imam cünnetun yukatelü min veraihi ve yuttakabih. Halife bir kalkandır. Onunla korunulur ve onunla savaşılır diyor ya. Geliyorlar Filistin'den toprak parçası almak istiyorlar. Abdülhamid'in cevabı şu. Diyor ki doktor Herzl'e söyleyiniz. Bu konuyla alakalı olarak ciddi adımlar atmasın nasihatim odur. Bunu söylerken Osmanlı'nın diğer bir adı ne? Hasta adam. iken bile böyle ha. Az bir menfaat karşılığında bugün Müslümanların kanını pazarlık masasına satanlar nerede? Bir karış toprak vermeyen yöneticiler nerede? Subhanallah. Doktor Herzl'e nasihatımdır ciddi adımlar atmasın diyor. Bilinmelidir ki evvela. Kudüs. Filistin Abdülhamid'in şahsi malı değildir Ümmetin malıdır İki Ümmet sizin bana teklif ettiğiniz maddi şeylerle almamıştır Kudüs'ü Benim ümmetim Ümmeti Muhammed Kardeşlerim Filistin'i kanlarıyla sulamışlardır Kanlarıyla satın almışlardır Asla parayla satılmaz Üç İslam hilafet devleti var olduğu müddetçe, Filistin'in hepsini size vermeyi bırakın, size bir karış toprağını vermem. Filistin toprağının bir karışını size vermektense, Abdülhamid'in vücudunun lime lime doğranmasını giylerim. Yok öyle. En son ifadesine dikkat buyurun. Diyor ki, ben müminlerin halifesi, Müslümanların halifesi Abdülhamid bu rezalete ortak olmayacaktır biiznillah. İslam devleti Osmanlı kafirlerin para verip de inşa ettirdiği kalenin ardına sığınacak kadar aciz değildir. Nere bugünkü yöneticiler? Nere dünkü yöneticiler? Allah bize böylelerini tez zamanda ikram etsin. Derdimiz bu. Kaygılanacağız ve böyle olmayan yöneticilerin yakalarını silkeleyeceğiz. Diyeceğiz ki kendinize gelin. Müslümanların değerlerini az bir menfaat karşısında satmayın diyeceğiz. Allah bize muhasebe anlayışı ikram etsin. Selahaddin Eyyubi de malumdur değil mi? He? Kudüs tekrar kafirler tarafından işgal edildiğinde... Salahaddin ayubu gülmeyi unutmuştur. Salahaddin ayubu hep ağlamaklıdır. Niye ağlıyor? Siz söyleyin. Kardeşler, Salahaddin ayubu niye ağlıyor? Kudüs işgal edilmiş. Kudüs neresi? Subhanallah di acra bi abdihi leila min al mesjid al haram ila Allah biz al aqsa barakna Allah bizadi biz onun çevresini Mübarek kıldık diyor Allah. İşgal edilmiş. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın araca yükseldiği mescidin ta kendisidir. Gülsün mü? Gülmeyi unutmuş Selahaddin Eyyubi. Rahmetullah ye Allah ona rahmet etsin. Ağlamaklıdır. Bir gün imam bundan aslında muzdariptir. Hep böyle asabi, kızgın, gülmeyi unutmuş, kederli Biraz gülmekle alakalı vazu nasihat vermiş namazda. Demiş ki gülmek sadakadır. Et tebessumu kefi vecih Kardeşin yüzüne gülmek sadakadır, sevaptır. Müslümanların buna ihtiyacı vardır vesaire vesaire. Salahaddin Eyyubi dinlemiş, namazı ikmal etmişler, ifa etmişler. Namazdan sonra Salahaddin Eyyubi imamın koluna girmiş demiş, sen mi gel. <gülüyor> Allahu akbar demiş ki anlamadım zannetme beni kastettin <gülüyor> akbar. dedi beni kastettin biliyorum ben gülmüyorum ya bana gülmeyi telkin ettin ve ben bunun farkındayım ama demiş ki ustez hocam Allah aşkına sen söyle Resulullah aleyhissalatu vesselamın mi'raca yükseldiği mescid kafirlerin kirli erleriyle kirletiliyorken sen benim gibi birisini Gülmesini nasıl bekleyebilirsin? Vallahi müminler, müslümanlar Kudüs'ü tekrar fethetmediği müddeccâ Selahaddin'e gülmek haramdır. Rivayetlerde geçer. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü tekrar fethedene kadar hiçbir zaman evinde kalmamış. Yani evde kalmamış. Sormuşlar demişler ki komutan niye sen hep çadırda kalırsın? Demiş ki Allah Azza ve Celle'nin beldem dediği yer kafirlerin işgali altındayken benim evimde yatmamın hesabını ben Allah'a nasıl veririm? Ben bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Çadırda kalmış mübarek ya. Allah bize böyle kaygılı yöneticiler ve komutanlar nasip etsin. Dolayısıyla 21 ve 22. ayet-i bu manada değerlendireceğiz. Bir onlar iflas edecek onlar kaybedecek biz kazanacağız ama bu bizim sorumluluğumuzun olmadığı anlamına gelmez kardeşler 23 mealini okuduk üzerinde durma gereksinimi duymuyorum 24'den devam ediyoruz kardeşler 24. ve 25. ayet-i kerimeler çok muhteşem bir kombinasyonu var 24. ayet-i kerimede konsept olarak söylüyorum mealini zaten okuduk Diyor ki kafirler, o kafirler, Allah Azze ve Celle'ye inanmayanlar, yavmul kıyamete inanmayanlar bu manada şöyle bir iddiaları var. Diyor ki bize ateş birkaç gün dokunacak sadece. Allah bak dur. Bu kadar eminler ha. Rahatlar. Diyor ki bize ateş sadece birkaç gün dokunacak, onun için sıkıntı yok. Günah işlemeye devam. Hani Allah ve Resulü'nün hükmüne davet edildiklerinde böyle cevap vermişlerdi ya. 25. ayet-i kerimede de Allah diyor ki hiç öyle değil. İyisiyle kötüsüyle herkes huzurumuza gelecek. Biz yaptıklarından tek tek hesaba çekeceğiz diyor. Allah bakımlar. İstirham ediyorum dostlar. 24. ayeti ve 25. ayet-i kerimeye eve varınca bir bakın. Şuna bakın ya cüretkarlığa bakın. Ben bunun adına cüretkarlık diyorum ya. Bize diyor ateş birkaç gün dokunur ya da dokunmaz diyor yani. Bu. Beden diliyle de ifade etmeye çalışıyorum. Bu kadar emin. Bu kadar rahat. Ama ben bugün bunu sizlerin gündemine niye taşımak istedim? Bu bir hakikat mi? Nedir o? Bugün Müslümanlarda da aynı böyle gevşeklik ve kendinden emin. Günah işliyor olmasına rağmen bir cüretkarlık var mı? Vallahi var. Kardeşim diyorum sen niye namaz kılmadın diyor ki pazartesi nasip olursa? Allahu akbar kendinden emin. Kendinden emin pazartesi nasip olursa diyor. Allah Azze Celle'nin emrine muhalefet ediyor. Hangi cüretle bunun tek bir nedeni var. Vallahi sanki yavumul kıyamede Allah bizi hesaba çekmeyecek mi? Bu anlayıştan kaynaklanıyor. Bu ateş ve bu mükafat cennet ve cehennem hak mı? Vallahi hak. Ve yavumul kıyamede biz yaptıklarımızdan Allah'a hesap vereceğiz mi? Vallahi vereceğiz. Öyleyse birkaç günlük mesele değil bu. Bize ya dokunur ya dokunmaz meselesi değil. Biz tek kelimeyle tefsirul Furkan'ın bu geceki azığını söylüyorum ha en güçlü olanını Biz Yevmül Kıyamede gerek mükafat gerekse azap hafife almayacağız. Allahu Akbar Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bu sözün sahibi Allah'tır. Eğer ki Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir ameli yaparsan bunun mukabili senin için ateştir ya. Bunu neresine hafife alabilirsin? Eğer ki biz cehennemin varlığına da iman ediyorsak Vallahi bu bizi bir gün bulacak. Öyleyse bu ayetin bize azı şu Biz günahı ve sevabı hafife almayacağız. ciddiye alacağız. Cüretkar olmayacağız. Çünkü ölümü ötelemeye kadir değilsen Allah Azza ve Celle'nin emrini ötelemeyeceksin. Ve ateş inanın bize sadece birkaç gün dokunmayacak. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Şimdi kardeşler. Dediğim gibi. Meseleyi ciddiye alacağız. O günün dehşeti bizi ürkütmeli. Yevmül kıyameden bahsediyorum. Cennetten ve cehennemden bahsediyorum ki 24. ayet-i kerime. Cehennem azabından bahsediyor. Vallahi birkaç gün olmadığını. Herkes yaptığının bedelini. Zerresinden küresine ödeyeceğini 25. ayet-i kerimede Allah söylüyor. Şimdi ben size o günün dehşetini resmeden birkaç tane hadis paylaşayım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe Validemiz rivayet ediyor. Sahih kitapların hepsinde var bu hadis-i şerif. Ayşe Validemiz diyor ki ya Ayşe, Vallahi diyor Allah bütün kullarını diyor yağmur kıyamede huzurunda toplayacak. Ve bütün kullarının ayakları yalın. Üzerleri de rüyan olacak, üzerlerinde diyor hiçbir şeyleri olmayacak. Allahu Ekber. Kapatın gözlerinizi dostlar. İstirham ediyorum bir tasavvur edin. Yavmul kıyamet Allah bütün kullarını toplayacağım diyor. Hepsinin ayakları yalın ve üzerinde de hiçbir şeyleri olmayacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bitmedi ha. Ayşe validemiz diyor ki merak ettik değil mi? Aynı merak Ayşe validemizde de var. Diyor ki ya Resulallah diyor hiçbir şey olmayacak mı üzerlerinde? Anadan oriyen mi olacaklar? Çırıl çıplak mı olacaklar ya Resulallah? Diyor ki vallahi öyle olacaklar ya Ayşe. Çırıl çıplak olacaklar. Üzerlerinde hiçbir şeyleri olmayacak ya Ayşe. Ayakları yalın üzerleri de çıplak olacak. Bakmayacaklar mı birbirlerine ya Resulallah? Dönüp bakmayacaklar mı? Görmeyecekler mi Avrat mahallelerinin birbirlerinden ya Resulallah. Diyor ki ay Ayşe ay. Diyor ki durum o kadar ciddi olacak. O kadar ciddi olacak ki. Bakmak akıllarına dahi gelmeyecek. Gelmeyecek diyor. Akıllarına dahi gelmeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Bir... Bir şeyi göreceksiniz ama aklınıza orayı görmek, bakmak, düşünmek, orayla bir alaka kurmaya takatiniz olmayacak ciddiyetinden ötürü. Allahu akbar. Nasıl olur da biz o günü hafife alabiliriz? Nasıl olur da Allah Subhanahu ve teala'nın emirlerine muhalefet edebiliriz? Neyimize güveniyoruz ya? Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün ashabıyla otururken diyor ki kardeşlerim, Diyor ki, elinde diyor suru almış. Hadis ha, sura üflemekle diyor vazifeli israfil. Suğru diyor dudaklarına yanaştırmış. Bir kulağı diyor alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve celle'nin üfle emrindeyken, benden dünya hayatından zevk almamı nasıl bekleyebilirsiniz kardeşlerim? Hadisin dehşetine bakınız ya. Diyor ki sura üflemekle mükellef vazifeli israfil diyor ki suru dudaklarına yanaştırmış kulağı da Allah Azza ve Celle'nin üfle emrini beklerken dünya hayatından zevk almamı nasıl bekleyebilirsiniz? Ya Resulallah peki bize ne önerirsin ne yapalım ne diyelim hasbunallahu ve ni'mel vakil hasbunallahu ve ni'mel vakil hasbunallahu ve ni'mel vakil, ve ni'mel vakil. deyin. Değil mi? Allah subhanahu ve teala her şeye kâfidir. O ne güzel vekildir. Diyelim oldu mu dostlar? Vallahi ciddi ha. O günün dehşetini resmeden birkaç tane hadis sadece. Peki biz hangi cüretle neyimize güvenerek Allah azze ve celle'nin emrini öteliyoruz? Nasıl ve hangi cüret Allah azze ve celle'nin emrine muhalefet ederiz? Allah azze ve celle soracağım diyor. Emin olmayalım kendimizden. Oldu mu kıymetli kardeşler? Emin olmayalım. Çünkü hiçbir şeyden emin değiliz. iki tane öğrenci varmış. Üniversite öğrencisi. Bunlar sınavlara girmişler. Üniversiteli kardeşler var. Burada az çok bilirler. Bir vizeler vardır. Bir de finaller vardır ya. Finallere girmişler. Birisi gurbette okuyormuş. Yani Finallerden sonra hemen annesini babasını ziyarete gidecek birisi de oranın yerlisi. Sınavlara girmişler işte Ahmet Mehmet olsun adı çok da önemli değil demiş ki kardeşim ben demiş sınavları bitirdim ben demiş otobüse bu akşam binip annemin babamın yanına gidiyorum. Demiş ki finaller nasıl geçti sınavlar var elhamdülillah demiş o kadar eminim ki demiş vallahi hiç problem bile yapmıyorum. Çok eminim kendimden demiş. Ben bunu anlatırken biz de günahlarımızdan amellerimizden emin olmayalım onu anlatmaya çalışıyorum. Çok eminim demiş. Ama demiş ister istemez merak ediyorum tabii demiş. Sen sonuçlarına bak bana bildir demiş. Demiş ki hiçbir bütünlemeye kaldığımı zannetmiyorum. Büt derler ya üniversite dilinde olan. Bütünlemeye kalmadım yani bütün sınavlardan geçtiğimi zannediyorum ama demiş. Olur ya sen yine bak bize bir alo de. Telefona zaten ben çıkarsam bütünlemeye kaldığım dersleri söylersin. Ama demiş annem babam çıkarsa derslerden kaldığımı söyleme telaşlanırlar falan demiş. Tamam mı tamam gitmiş bu memleketine. Ama gitmeden önce demiş ki ya kardeş bütünleme beklemiyorum. Bütün derslerinden yüzde yüz eminim demiş. Ama demiş olur ya bir tane ya mümkün değil de demiş. Bir tanesinden kalacak olursam ve ben evde olmayacak olursam babama tarlada yardım eder olursam annem çıkarsa telefona Ahmet'in selamı var de ben bir dersten kaldığımı anlarım demiş. Olur. Ya demiş ihtimal ya olmaz da demiş mümkün değil demiş ya. İki dersten kalacak olursam Ahmet'le Mehmet'in selamı var da ben iki dersten kaldığımı da anlarım demiş. Demiş ki mümkün değil ama demiş ihtimalleri konuşuyoruz. Tedbirli elden bırakmamak lazım. Olur ya demiş bir dersten daha kalacak olursam Ahmet, Mehmet, Ali selamı var da ben anlarım. Tamam kabullenmiş de gitmiş bu babasına tarlaya yardıma gitmiş. O arada bizimki sonuçlara bakmış, aramış. Demiş ki teyzecim demiş nasılsın iyi misin ellerinden öperim ben Ahmet'in ev arkadaşıyım buyur. İyisin elhamdülillah sen de iyisin. Demiş ki Ahmet evde mi yok demiş babasıyla tarlada çalışıyor. İyi sen ona de ki teyze demiş ümmeti Muhammed'in selamı var. Ne bir dersi ne iki dersi bütün derslerden kalmış. Bu kadar emin olmamak lazım. Biz bugün amellerimizden bu denli emin olmamamız lazım. Allah subhanehu ve teala'nın emirlerini ciddiye almak lazım. Yani yavmül kıyamede mükafat ve ceza çok ciddi bir mesele. Birbirimizin açığını göremeyecek şiddetinde ciddi bir mesele. Hiçbir şeyden emin değiliz. Namazla, abdestle kıldık, iş bitti değil. Biz yavmül kıyamedeki azabı ve günahı ciddiye alacağız. Zerresinden küresine. Değerli kardeşler. Resulullah aleyhissalatu vesselam gibi olmak lazım. Sevaba iştiyak duymak lazım. Sevap kazanmak için azimleri bileylemek lazım. Ceza ve mükafat dedim ya. Buna hırslanmak lazım. Bunun muallimi bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bir gün Ali radıyallahu An, Ebu Lubebe radıyallahu An ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üçü bir sefere gidiyorlar. Bir tane binek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biniyor. ikisi bineğin önünde. Sırasıyla değişiyorlar ya. Sıra Ali ile Ebu Lubabe'ye geliyor. Deveye binme sırası onlarda ya. Ali radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ben diyor hakkımı sana verdim. Ben yürüyeyim sen bin ya Resulallah. Vallahi sevaba duyulan iştihaka bakınız. Hırsa bakınız. Sevabı ve günahı nedenli ciddiye almış. Zişan Efendimiz istirham ediyorum dikkat buyurunuz. Ya Resulallah siz binin biz asılalım yani hayvanı biz yürüyelim biz sıkıntı çekelim siz çekmeyin deyince Resulallah aleyhissalatü vesselam ya Ali, ya Ebu Lübebe bir siz yürümeye benden daha dayanıklı değilsiniz. Kendinizi güçlü beni güçsüz mü gördünüz? Ya, ya Resulallah iki ayrıca sevap hususunda da Sizden daha zengin değilim Benim de sevaba ihtiyacım var Kim bu sözün sahibi Kim Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem İçtiyakı gördünüz mü Böyle olmak lazım kıymetli kardeşler Ömer radıyallahu anhan Atayım ben size Günahına nasıl yanıyor Nasıl dertleniyor Ciddiye alacağız dedim ya bunu anlatmaya çalışıyorum o gününün dehşeti bizi ürkütmeli. Ömer radıyallahu an. Allah ondan razı olsun. Bir gün, bir gün kıymetli kardeşler, ashabla böyle otururken, bir adam geçiyor sahabelerden, Allahu alem, diyor ki şu adamı hiç sevmiyorum diyor Ömer. Subhanallah. Diyor ki şu adamı hiç sevmiyorum. Tabi onu sevmediği, diğer o kardeşin kulağına geliyor. Yani Ömer seni sevmiyor diye bir yerde, söylendi. Bu şekilde o sahabenin kulağına Ömer radıyallahu anh ondan haz etmediği kulağına geliyor. Çok rahat soruyor. Ömer beni niye sevmiyor? Çıkıyor Ömer radıyallahu anın karşısına. Diyor ki Ömer beni sevmediğini duydum. Diyor, evet. Bana söyler misin ya Ömer? İslam dininin tam orta yerinde ayrılık tohumları mı ektim? Dikkat buyurun ha. Ya Ömer beni sevmiyor musun? Niye sevmiyorsun? İslam'ın tam orta yerinde, İslam dininin ortasına ayrılık tohumları mı ektim? Yo vallahi hayır. Peki ya Ömer söyle, Müslüman kardeşlerimin arasına fitne tohumumu ektim. Vallahi hayır kardeşim. Ya Ömer söyle. Allah azze ve celle'nin razı olduğu, memnun olmadığı daha doğrusu, gazaplandığı ve fitne olabilecek aleni bir günah mı işledim? Söyle ya Ömer. Vallahi onu da işlemedin kardeşim. Söyle ya Ömer. Herkese mal olabilecek, Allah'ı gadaplandıracak bir bid'at icatçısı mı oldun? Yok vallahi kardeşim değil. Öyleyse bana söyle ya Ömer. Beni niye sevmiyorsun? Ha? Beni niye sevmiyorsun? Bana niye sevgi gözüyle bakmıyorsun ya Ömer? Sen bilmez misin ki? Allah Subhanahu ve Teala ayetinde buyuruyor. Mümin erkeklere ve kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenlere günah olarak yeter ve artar bile. Bitmedi ha. Diyor ki ya Ömer, Allah seni bu günahından ötürü affetmesin. Senin bu günahını Allah affetmesin. Çünkü beni sevmemen için ben hiçbir şey yapmadım. Ne bir bidatçıyım. Ne bir fitne tohumu ektim Ne de İslam'a aykırı aleni bir günah işledim Allah senin bu günahını affetmesin Ömer Çeker gider Tutar onu der ki kardeşim vallahi doğru söyledin Ömer yanıldı Ömer koca bir günah işledi Doğru olan sen yanlış da olan Ömer Vallahi bu hal üzere beni bırakma kardeşim Beni bu hal üzere Rabbime kavuşturma beni affet Beni bu günahımla baş başa bırakma. Tarih kitaplarında geçer. Ömer, kardeşi onu affedene kadar yanından hiç ayrılmamış. Düşünebiliyor musunuz? Ciddiye almak lazım. Günah meselesini ciddiye almak lazım. Abdullah İbni Revaha radıyallahu an misafir edelim. Ondan sonra da inşallah zaten sohbetimizi nihayete erdirelim. Abdullah İbni Revaha. Allahu akbar. O günün dehşetinden hangi denli ve hangi seviyede korkuyor, ittika ediyor bir bakınız. Hafife almıyor yani o günü. Ciddiye alıyor. Abdullah İbni Revaha Mu'ta gazvasına gidecekler. Medine dışına onları uğurlamaya gelmişler. Yaşlılar, hastalar, bakıma muhtaçlar, çocuklar. Abdullah İbni Revaha'ları tam uğurlayacaklar. Abdullah İbni Ravaha hüngür hüngür ağlıyor. Ama Abdullah bin Revahay böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyor durduramıyorlar. Böyle çok dehşetli bir şekilde ağlıyor. Ya Abdullah niye ağladın? Diyor ki vallahi bilesiniz ki sizi özlerim falan diye ağlamıyorum. <gülüyor> Allahu Akbar. Diyor ki sizi özlerim falan diye ağlamıyorum. Dünyayı çok sevdiğim için de ağlamıyorum vallahi. Peki ya Abdullah bu denli ağlamana sebep olan şey nedir diye söyleyince... Sorunca sual edince Estağfurullah ve minkum illa Meryem Suresi 71 istirham ediyorum. Gidin ve bakın. Diyor ki Allahuazza ve celle diyor ki hiç kimse yok ki içinizde cehenneme uğramış olmasın. Allahu akbar Diyor ki vallahi bu ayet aklıma geldi. İçinizde hiç kimse yok ki oraya uğramamış olsun. Vallahi diyor benim endişem şudur oraya uğrayacağız ama ya bir de çıkamazsak, ya bir de ora cehennem narı bizim yakamızı bırakmazsa, cehennem narı ehlinden olur isek, vallahi bu beni ürkütüyor onun için ağlıyorum, deyince, ellerini semaya kaldırıyor Abdullah ibn Ravaha vallahi öyle bir dua ediyor ki bakınız, 1500 sene sonra bu dua çerçeveli yapılmalı, asılmalı, Vallahi girerken okunmalı, çıkarken okunmalıdır. Abdullah İbni Revaha ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki, vallahi bu ayetin dehşetinden korkuyorum. Ya Rabbi diyor, bana diyor meydanda öyle bir kılıç darbesi nasip et ki kanımı fışkırtsın ve aynı zamanda diyor kanımı köpürtsün. Vallahi diyor ya Rabbi, bana diyor öyle bir mızrak nasip et ki bana isabet etsin. İç organlarımın hepsi parçalansın Ben diyor olduğum yere yığılayım Son nefesimi vereyim Şehit olayım Ben şehit olduktan sonra Müslümanlar gelsin Desinler ki ya Rabbi Subhanallah Bu ne denli bir şehit Bu nasıl bir yara almış da şehit olmuş Allah senin şehadetini mübarek kılsın Ne hayırlı bir mümindi desinler Umulur ki o duayla uğrak yerim olan cehennemden kurtulurum. Diyor ki kanımı fışkırtacak, kanımı köpük köpük yapacak kılıç darbesi nasip et. İç organlarımı parçalayacak mızrak darbesi nasip et. Bunu gördükleri vakitte hayır dua etsin Müslümanlar. Umulur ki onunla belki oradan kurtulurum. Allah subhanahu wa teala bizlere böyle anlayışlar nasip etsin. Bize cehennem narını hiç göstermesin. Cennetliklerden eylesin. Taksiratımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati ha ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.